لا تجدن شذا الناس عجوة للذين آمنوا اليهود والذين اشرفوا ولا تجدن قربهم نودة للذين آمنوا الذين قالوا إننا صرا ذلك بأن منهم قيسين ورذان وأنهم لا يستكبرون İman edenlere düşmanlık cihetiyle insanların en şiddetlisi olarak Yahudileri ve Allah'a ortak koşanları bulacaksın. Muhakkak ki iman edenlere Sevgi cihetiyle onların en yakını olarak da Doğrusu biz Hıristiyanız diyenleri bulacaksın. Bunun sebebi şüphesiz onların içinde Alimlerin ve ibadet ehli rahiplerin bulunması Ve gerçekten onların hakka tabi olmakta Yahudi ve dinsizlere nisbette kibirlenmemeleridir. O bir kısım alim ve rahiplerin Peygamber'e indirileni, Kur'an'ı dinledikleri zaman esasen aşina olup tanıdıkları bu haktan dolayı gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün. Rabbimiz iman ettik artık bize hakka şahit olanlarla beraber yaz <Sessizlik> وَنَقْمَعُ biz Rabbimizin bizi salihler zümresiyle beraber cennete koymasını ümit ederken neden Allah'a ve bize gelen Hakk'a iman etmeyelim? فَاَتَابَهُمُ Allahu بِمَا قَالُوا جَنَّةٍ تَجْرِينٍ تَحْتِهَ الْاَنْهَارِ Kâldînâ fîhâ Ve Böyle demelerinden dolayı Allah onları altlarından nehiler akan cennetlerle mükafatlandırdı. Onlar orada ebedi olarak kalıcıdırlar. İyilik edenlerin mükafatı işte budur. ve <gülüyor> bi İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlar ise işte onlar da cehennem elde Allah mukum, Ey iman edenler. Allah'ın size helal kıldığı temiz şeyleri kendinize haram kılmayın ve haddi aşmayın Şüphesiz ki Allah haddi aşanları sevmez Allah'ın sizi Helal ve temiz olarak rızıklandırdığı şeylerden yiyin ve siz kendisine inanan kimseler olduğunuz halde Allah'tan sakın. La yuafidukum Allahu billahu fi aynanikum, laki yuafidukum bima aqattum alaynan. min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 Yeminlerinizdeki kasıtsız hatalarınızdan dolayı mesul tutmaz. Fakat bilerek yaptığınız yeminler yüzünden sizi sorumlu tutar. Artık bunun kefareti ya ailenize yedirdiğinizin orta hallisinden on yoksulu bir gün sabah ve akşam doyurmak veya onları baştan ayağa giydirmek veya bir köle azat etmektir. Bununla beraber bunları bulamayan, vermeye güç yetiremeyen kimse için kefaret olarak üç gün oruç tutma borcu vardır. Yemin ettiğiniz zaman bozduğunuz yeminlerinizin kefareti işte budur. Yeminlerinizi muhafaza edin. Gereğini yerine getirin. Allah size ayetlerini böyle açıklıyor ta ki şükredesiniz. Ey iman edenler şarap, kumar dikili taşlar Kutlar ve fal okları ancak şeytanın işinden birer pisliktir. Öyleyse ondan kaçının ki kurtuluş ailesiniz. ma yuridu الشaytanu en yuki'a baynekumul adavete vel bagda vel bagda Şeytan, içki ve kumarda aranıza o yolla ancak düşmanlık ve kin düşürmek ve sizi Allah'ın zikrinden ve namazdan alı koymak ister. Artık siz, bunlardan vazgeçen kimseler olmaz mısınız? Allah'a itaat edin. Peygamber'e de itaat edin. Ve ona muhalefetten sakının. Buna rağmen, İtaatten yüz çevirirseniz artık bilin ki Resulümüze düşen ancak apaçık tebliğdir. Leyse alellezîne âmenû ve amilûs sâlihâti cünâhûn fîmâ ta'imû İzâ metteqâvâ âmenû ve amilû İzâ metteqâvâ âmenû ve amilûs sâlihâti thüm metteqâvâ âmenû İman edip salih ameller işleyenlere haramlardan sakınıp iman ettikleri ve salih ameller işledikleri sonra günahlarda ısrar etmekten sakınıp onların haram olduğuna iyice inandıkları sonra bütün haramlardan da sakınıp iyilik ettikleri takdirde kendilerine haram kılınmadan önce tattıklarından dolayı bir günah yoktur. Çünkü Allah iyilik edenleri sever. Ya amanu Allahu bişeyin Ey iman edenler, şüphesiz Allah görmek sizin kendisinden kimin korktuğunu ortaya çıkarmak için ihramlıyken yasaklandığınız avdan. Ellerinizin ve mızraklarınızın erişebileceği, çok kolay ağlayabileceğiniz bir şeyle sizi imtihan edecektir. Artık kim bundan sonra haddi aşarsa, o takdirde ona çok elemli bir azap vardır. la ve hurum. وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ مِثْلُ مَا قَتَلَ فَجَزَاؤُهُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَّا نَعَمْ يَحْكُمُ بِهِ ذَوُو عَدْلٍ منكم يَحْكُمُ بِهِ Ey iman edenler, siz ihramlı iken Al hayvanlarını öldürmeyin. İçinizden onu kasten öldüren kimseye, o takdirde Kabe'ye ulaşacak olan bir kurban olmak üzere öldürdüğünün mislinde samal hayvanlardan bir ceza vardır ki, buna bu avladığı hayvanın mislinin ne olacağına, içinizden adaletli iki kişi hüküm verir.'' Veya bir kefaret gerekir ki o da yoksulları doyurmak veya buna karşılık oruç tutmaktır. Ta ki yaptığının vebalini tatsın. Allah geçmişi affetmiştir. Fakat kim tekrar yaparsa artık Allah ondan intikam alır. Çünkü Allah aziz daima üstün olandır. Allah ...intikam sahibidir. Size ve yolculara bir fayda olmak üzere... ...deniz avı yapmak... ...ve onu yemek... ...sizin için helal kılındı. Kara avı ise ihramlı olduğunuz müddetçe size haram kılındı. Huzuruna toplanacağınız Allah'tan sakın.